Kaza namazı olan birisi imamlık yapabilir mi? Günün ilk sorusu hocam. Tabii ki e, imamlıkla kaza namazının doğrudan bir bağlantısı yok. Yani içinde bulunan vaktin bir namazını kılacak olan bir imamda aranan şartlar Müslüman olması, ergen olması, tercihe şayan olarak fasık bir kimse olmaması. Ama Hı. fasık da olsa yani günahkar da olsa Arkasında namaz kılınır, kılınan namaz geçerli olur. Namazı terk etmiş olmak, kaza namazı olması insanı doğrudan fasık yapmaz. Sürekli namazı terk etmek insanı fasık yapar. Öyle bir insanın arkasında bile namaz kılınabilir. Kaldı ki geçmişte namaz kılmazlık yaparken veya şu veya bu şekilde kılamadığı kaza olan bir insanın içinde bulunduğumuz vakit için veya bir başka zamanda imametin diğer şartlarını taşıyorsa, o insanların arkasından namaz kılınabilir. Evet.